a Sümer ve Mısır kökenli uygarlıkların yayılma sorunları Neolitik kurumlaşmaya dair anlattıklarımız uygarlığın çekirdek oluşumunu aydınlatmıştır. Sümer aşısına bu çekirdeğin düşünmeden nereye aşılayacaksın? Ortada başka yeşerecek çekirdek yoktur. Olsa da erişecek halde değildir. Bugün nasıl Amerika Birleşik Devletlerini Avrupa olmadan düşünemezsek belki de daha fazla olarak Yukarı Dicle-Fırat uygarlık çekirdeklenmesi olmadan aşağı Dicle-Fırat alanı sazlık olmaktan asla kurtulamazdı. Uygarlık mayalanması bir yana, pikmeler benzer bir yaşamı ancak kurtarabilirdi. Yayılma açısından önemli bir sorun, neden Orta Dicle-Fırat'ta hatta Anadolu'da ileri düzey yerleşimlerinin kentleşemediğidir. Bundan 5000 yıl öncesine ışınlandığımızda uygarlık eşiğine gelmiş birçok bölge olduğunu, neredeyse kent aşamasına gelmiş büyük köyler bulunduğunu ama sonradan tam iyi bilemediğimiz nedenlerle bunların aşama yapmak çöktüklerini görüyoruz. Örneğin, Çatalhöyük, İran-Türkmenistan arası alanlar böyle alanlardır. Kent için birçok koşulun gerekli olduğunu biliyoruz. Bir bölgede yoğun nüfus birikiminin artık ürünün büyüklüğüne bağlı olduğu da bilinen bir husustur. Bu ürün fazlalığını mümkün kılacak olan, akarsular ağzındaki alübiyonlu toprakların suni sulanmasıdır. Nil ve Dicle Fırat'ın denize yakın oluşturdukları alüvyonlu saha bu görüşü doğrular. Başlangıç için kentin doğması kadar sayılarını çoğaltması ve kalıcılığı bu koşulu gerektirir. Diğer koşul ise, kesinlikle yakın bölgelerde kendini doğuracak kültürel etkenlerin hazır olmasıdır. Hiçbir alübiyonlu saha neotik kültür oluşturamaz. Çünkü bu kültürün koşulları yoktur. Neotik kültürde de büyük, kalıcı ve sayıları çoğaltılacak kent koşulları yoktur. Tamamlayıcılık bu konulardan ötürü zorunlu oluyor. Bütün belirtiler Dijide Fırat'ın orta havzasında aşağıdaki kadar olmasa da orta bu bir kent zincirinin mevcut olduğunu göstermektedir. Buna gelmeden önce, M.Ö. 3500'lerde kendini kanıtlayan Uruk kent uygarlıklarının bir sistem yaratmasıdır. Uruk koloni düzeni kuruluyor ve kent sayılığını çoğaltacak modeli sunuyor. Rolünü oynuyor. Tarihin ilk uygarlığı olma onurunu taşıyor. Tanrıça İnanla kültü, Gılgamış destanı ölümsüzlüğünün kanıtlarıdır. M.Ö. 3000'lerde muhtemelen kuzeyinde, daha verimli ve sayısı çoğalmış kentlerin birleşik rekabeti altında çöküyor. Ur Hanedanlık dönemi, M.Ö. 3000'lerde başlar. Üç hanedanlık biçiminde, giderek aynı çöküş-doğuş mantığı içinde kuzeye çekilerek, M.Ö. 2000'lere kadar devam eder. Sargunlu Akat Hanedanlığıyla, Gutili-Gudiyel dönemleri de bu kapsamda sayılmalıdır. İlk yazılı hukuk metinleri, edebi destanlar, Akademiler, bugünkü gibi acımasız kent kavgaları Nippur'a ağıt, Agade'nin lanetlenmesi destanlarıyla çarpıcı örnekler bu dönemden hemen akla gelenlerdir. Ur'un geniş bir koloni sistemi olduğu anlaşılıyor. Zaten ilk koloniler Zagros-Toros sisteminin iç kavisli bölgelerinde çığ gibi oluşur. Hızla da son bulur. Bundan çıkan sonuç, içinde koloni kurdukları toplumun kültürel gücüdür. Mısır ve Harap bu uygarlıklarıyla elam, sus uygarlığı bağımsız kent uygarlıkları olarak değerlendiriliyorlarsa da direkt bağ olmadan objektif anlam bağlamında Sümerlerle ancak koloni çapında mukayseleri düşünebilir. Babil çağı önce 2000'lerde daha kuzeyde aynı mantıkla başlar. Sümerler yerine Akad etnisitesine sitesine Semitik kültür kökenli dahil sayısalarda Özünde bir Sümer uygarlıdır. Bu uygarlığın bilim ve kurumlaşma bakımından zirvesi sayılır. Kent olarak Babil, Avrupa'daki Paris benzeri bir rol oynar. Bilim ve kültür kentidir. Tüccara artmış, tüm kültürler oraya akmış, kozmopolitizm ilk defa gerçekleşmiştir. Etkisi etrafta güçlüdür. Tarihte Nemrutlar çağını ilk güçlü krallar başlatır. Etrafında ışık kenti gibi çekim özelliğine sahiptir. Üç önemli aşaması vardır. Görkemli çıkış çağı, MÖ 2000 ila 1600 ünlü Hamurabi tanınır. Hurrili kavimlerin etkilediği dönemde, MÖ 1600 ila 1300 bağımsızlığını yitirmiştir. Üçüncü dönem, MÖ 1300 ila 550 Asur etkisi ve Persler tarafından işgal dönemidir. 1500 yıllık bir dönemin Babil çağı insan hafızasında pek açıkça olması da güçlü iz bırakır. Tanrı Marduk ve Tanrıça-Tiyamat kavgasıyla ünlü Ennuma-Eliş destanı, ana kadının acılı yenilgisini öyküsüdür. Astronomisi, büyücü kehaneti, oğullarının esareti, birçok yazılı edebi metin, Asura karşı direniş halen kalıntılı olan kalde kültürünün bu merkezinin unutulmaz hatıralarıdır. Solun başta olmak üzere Birçok Yunan filozofunun ilk derslerini aldıkları kent olduğunu hatırlarsak, zincirsel etkinin diğeri daha dayanlaşılır. Asur dönemini de üçe ayırmalıyabiliriz. Birinci dönem M.Ö. 2000-1600 ila 1600, Tüccar Krallar dönemidir. Ticaret ağırlıklı büyüyen, bugünkü Musul yakınlarındaki Noa kentini, Asur bu kentin koruyucu tanrısıdır. Merkez edinen tüccarlar, tarihin ilk defa, en geniş ticaret kolonilerini inşa etmişlerdir. Doğu Akdeniz'den Pencap kıyılarına, Karadeniz'den Kızıldeniz'e kadar, pek çok alanda ticari koloni kentlerini inşa etmişlerdir. Mimarlık ve ticarette aşama yaptıkları söylenebilir. Kayseri yakınlarındaki Kültepe, Asur döneminde Kaniş ve bugünkü Fırat'ın Suriye'ye geçtiği yerdeki Karkamış, Karun'dan yani ticaret acentesinden gelir kentleri bu dönemden kalmalıdır. Milattan önce 1600 ile 1300 Hurri kökenli Mitanni devletinin egemenlik dönemidir. Eski önemini yitirmiş de olsalar Asur geleneğini varlığını sürdürmektedirler. En şaşalı dönem Milattan önce 1300 ila 612 yıllarıdır. Tarihin ilk güçlü ve dönemin en geniş imparatorluğunu kurmuşlardır. Savaşrak katarlıkları ile tanınmışlardır. Kellelerden kale ve surlar yaptıkları söylenir. İlk defa etnik soykırım, bir alanı toptan boşaltmalar bu dönemin tarihte iz bırakan anılarıdır. Halkların da en çok direniş bilincinin geliştiği dönemdir. En büyük direnişi Urartu kuralları önderlerinden Urarturların etnik yapıları tartışmalıdır. Bu hususun tüm yöntem hanedanlar için geçerlidir. Bütün hanedanlar dönemin egemen kültür dilini esas alırlar. Nitekim Urartu'da daha sonraları Pers saraylarında da Asurca ve Aramice devletin kullanan resmi dilleridir. Proto Kürt huriler göstermişlerdir ki bugünkü coğrafyalarında tutunmalarında bu dönüşün rolü büyüktür. Nitekim Hurri kökenli Metlerle Babillerin ittifakı sonucu bu dev imparatorluk M.Ö. 612'de tarihe karışmıştır. Sümer kökenli son uygarlık olarak Tarihte uygarlığın özellikle ticari ve mimari alanda gelişmesine ve yayılmasına en büyük katkılarda birini yapma ayrıcalığına sahiptirler. İlk defa aşağı mezopotamya dışında başka uygarlık merkezlerini tanıklık etmekteyiz. Hem biçimde hem de özde değişim ve gelişmeler gözlemlenmektedir. Sümer uygarlığının gerek oluşumunda gerek yayılmasında ilk halkaya orta mezopotamya yerleştirmek, Hatalı olmayacaktır. Hurri kökenli bu kuşak hakkında özellikle bölgedeki arkeolojik kazılar, etimoloji ve etnoloji sayesinde gün geçtikçe daha çok bilgiye sahip olmaktayız. Hurriler, Aryan dil ve kültürden yazılı kaynaklara geçen halklar veya etnistelerden kimliği belirlenen ilk gruptur. Otantiktirler yani son buzul çağından beri Zagros-Toros sisteminde yerleşik olan grupturlar. Tarım ve hayvancılığın gelişmesinde başat rolleri vardır. Daha doğrusu, alandaki Neurtik köy ve tarım devrimini geliştiren grubun başından gelmektedirler. Etnik kimlikleri M.Ö. 600'lerden itibaren ayırt edilmekte ve okunmaktadır. Hurrileri Kürt olarak değerlendirmek en anlamı tanıma uygundur. Dil yapısı, birçok kelimenin etimolojik analizi, etnolojik Kürtlerle bağını gayet iyi açıklamaktadır. Ovalarda yerleşiklik, dağlık veya yayla alanlarda göçebelik birlikte ve iç içedir. Sümerlerin ilk Hurri gruplarından olmaları kuvvetle muhtemeldir. Nitekim daha sonraki Gut işgal dönemi milat 2150 ila 2050 Kassit işgali milat dönence 1600'ler Hititlerle birlikte 1596 ilk Babil işgali daha sonra gelişen Med ve Pers karşıyayılmaları bu gerçeğin kanıtlanma özelliğindendir. Sümerlerle en yoğun ilişki içindeki Neotik kuşaktır. Diğerleri Semitik kökenli Aramitlerdir. Hurri kökenli ilk uygarlık izlerini Neotik kurumlaşma dönemi olan milattan önce 600 ila 400 dönemini saymazsak milattan önce 3000'lerin başından itibaren yoğunca rastlamaktayız. Aslında Kesintisiz bir gelişmeye karşı karşıyayız. Sümer yerleşen kuşaklar orada erkenden uygarlığa geçerken kalanlar yavaş da olsa sulama ve iklim koşulları nedeniyle yerleştiklerinin kentlere dönüştürme becerilerini göstermişlerdir. Dijde fırat Havzası'nın orta kesimlerinde yapılan arkeolojik gazılarda birçok kent örneğine rastlanmıştır. Urfa dahilinde Kazas, Tutriş, Grevre, Zeytinlik ve son Göbekli Tepe kazıları başta olmak üzere pek çok kazı etrafında surlar olan iç ve dış kale yerleşimleri, ibadethane benzerleri, yapılar, sanat değeri olan figürler, ticari MT örnekleri bu gerçeği veya kent oluşumlarını kanıtlamaktadır. Çoğunun tarihleri M.Ö. 3000-2750'lere kadar uzanmaktadır. Sümerlerden bağımsız ilk kent grupları olduklarını belirtmek gerçekçidir yakınlarındaki farklı ve sümer kökenli kolonilere rastlanması da manidardır. Dönem dönem Uruk-Ur-Asur işgallerini yaşadıkları bu kolonilerden anlaşılmaktadır. Orta Dicle-Fırat Havzası kent merkezlerinin büyük birer uygarlık merkezi oldukları yeni arkeolojik kazılar etimolojik ve etnolojik çalışmalarla gün yüzüne çıkabilir. Son bilimsel araştırmalar da bu yönlüdür. Özellikle Göbeklitepe buluntu analizleri tarihi yeniden yazdıracak niteliktedir. İkinci kucak Hurri kökenli uygarlık dalgası daha da genişlemekte ve imparatorluk benzeri siyasi yöntemlere geçilmektedir. Özellikle Orta Mezopotamya kaynaklı mitaniler dikkat çekicidir. M.Ö. 1600'lerden Asur imparatorluk yükselişi olan 1250'lere kadar hüküm süren bir imparatorluk oldukları, anlaşılmaktadır. Başkentleri, bugünkü Mardin'in Suriye sınırlarında olan Serekani ve Amude kentidir. İsmi, daha o dönemde Hveşkani, Türkçesi Hoş, Güzel Pınar anlamına gelir. Tabletlerden farklı dil yapısının bulunduğu ve Hurice kökenli olduğu anlaşılmıştır. Yaklaşık bugünkü Kerkük'ten, Kerkük o dönemden kalmadır, Antakya yakınlarındaki telallala kadar yayılma başarısı göstermişlerdir. Asurları sürekli denetimlerinde tuttuklarını, aynı dönemin iç Anadolu merkezli ilk devlet oluşumu olan Hititlerle yakraba ya olduklarını ya da aynı kökenden geldiklerini Halep ve Kargamış'ı fetheden Şupili kız verdiği Mitanni Prensi Matizavani'ye mektubundan kanıtlayıcı örnek, aynı Aryan dil grubunu konuşturduklarından anlamaktayız. Mısır saraylarındaki geografilerden ne kadar güçlü oldukları saraya prens olarak gelen Neferit gibi ünlü Mısır kraliçesinden anılar anlaşılmaktadır. Zaten 400 yılı asuru baskılamaları güçlerin tek başına kanıtlayıcı niteliktedir. Aynı husus Babiller içinde geçerlidir. Geografi ve çivi yazısı kullandıkları anlaşılmaktadır. Mitannilerin bazı özgün mimari biçimleri Kikuli, unvanlı at seyisliği tarihteki izlerindendir. Aydınlığa çıkartılması gereken ikinci önemli Hurri kökenli uygarlıktır. Hititlerde bu kuşa dahil etmek son derece gerçekçidir. Söylendiği gibi Hititler boğazlardan, Kafkaslardan ve doğudan İran üzerinden gelen gruplar değildir. Dil ve kültür öğelerinin derin Hurri izleri taşıması nedeniyle, aynı başlardaki Hurri Azizadelerinden bir yönetici grup oldukları sonucu çıkartabiliriz. Tanrıları, edebiyatları, diplomatik ilişkileri, Mısır saray kalıntıları, Mitanniler, iç Anadolu'daki benzerliği olduğunu göstermektedir. Nasıl ki Mitanniler, Asur merkezlerini denetim altına almışlarsa, Hititler de aynı dönemlerde Asur koloni dönemine son vererek Hitit İmparatorluğunu aynı tarihlerde kurup, M.Ö. 1600 ila 1250 sürdürmüşlerdir. Bir nevi halen iç yüzünü bilmediğimiz bir hurri yönetim merkezinin iki büyük bölgesine andırmaktadırlar. Sadece dil ve akrabalıkları değil, yaşamlarının her yönünde ezici bir benzerlik vardır. Kayıp halka aynı döneme iki güç olan Mitanni ve Hitit bölgeleri arasındadır. Hititlerden kalma başta Hatoşaş olmak üzere önemli merkezleri, uygarlıktaki bazı gelişmeleri sağladıklarını göstermektedir. Zikuratlara aşan bir kutsal yerleşimleri vardır. Din mabetleri, yönetici sarayları ve çalışan yerleri depolar oldukça ayrılmıştır. Daha geniş sur sahaları vardır. Birçok benzer şehir kuruşuna rastlamaktadır. Askeri yönleri dönemine göre en gelişkin devlettir. Batıda meşhur Troya kentinden, ya bir Hittit kuruluşu ya da yakın müttefiki aynı kültür grubundan özgün bir uygarlık kenti, ilk Yunan yarımadası kökenler olan Ahiyevalılar, bu grubu Anadolu'dan etkilenmiş veya M.Ö. 1800'lerde göç etmiş Aryan gruplarından saymak daha doğrudur. Kuzeyden Avrupa kökenlilik uygarlığın yayılma trafiğine ters bir anlatımdır. Aynı hata Hittitler için de yapılmaktadır. Antalya kuzeyinde Aşkavalar, kuzeylerinde Kaşkalar, Karadeniz'ler, Çukurova'daki yallar, Toroslardaki Halk aynı dönemde çok uzun süreyle dayanan Lüvilerdir. Güneyde ünlü rahipleri Mısır Firavun devletiyle komşu ve ilişki içindedirler. Merkezi alandaki halk özgün olan Hatitlerdir. Kendilerini bin tanrılı ülke olarak tanıtmaları tanrıların rekabetinden ziyade dostluklarına önem verdiklerini, beyliklerin ittifakını yansıtıyor göstermektedir. Tarihte ilk yazılı antlaşmanın Kadeş, Asi Nehri ve Hamakenti yakınlarında savaş sonrası Mısır firavunu II. Ramses ve Hittit kralı III. Hattuşili arasında yapılması tarihteki en ünlü hatıralarındandır. Pankuş adlı bir nevi aristokratlar meclisinin olduğu anlaşılmaktadır. Beylikler Federasyonu ve içindeki Hatuşaş beyninin birincileri olduğu biçimindeki yorum gerçekçidir. Doğuda Nil kıyısındaki Mısır uygarlığına çeşitli kereler değindik. Her ne kadar bağımsız bir çıkış gibi yansıtılmak ise de aynı Aryan kültür değerlerimizin izini Sümerlerin daha uzak bir benzerini taşıdıklarını söylemek daha kanıtlayıcıdır. Çünkü Nil'in İş dinamikleri ve yakın komşuları böyle bir uygarlık türetecek hiçbir varlık göstermemektedir. Geriye o dönemler çok yoğun olan karşılıklı göçlerin sonucu olarak Aryen kültür yansıması kalmaktadır. Mısır uygarlığının büyüklüğü tartışılmaz ama Nil kıyısında öteye yayılmadığı da bir gerçektir. Niye yayılma özelliği göstermediği sorgulaması gereken bir durumdur. Nil kıyısında dayandığı öz bir kültür gözlemlenmemiştir sanki gökten düşmüş bir mucizeye benzemektedir. Eğer öyle değilse, Hikos ve İbrani kabilesi gerçeğini dikkate alarak, doğuş kaynağının Toros-Zagros sistemindeki neotik devrim olduğunu tekrar tekrar belirtmek durumundayız. Hieroglif yazısı çivi yazısından daha ilkeldir ve fazla gelişmeye uygun değildir. İşlevselli sınırlıdır. Piramitler mimari harikalar olabilir ama köle emeği korkunç yutum çağlıklarındandır. Farklı yöntemlerle ayrıştığında Eski Krallık dönemi milattan önce 3000 ila 2500 yıllarını kapsar. Çok sayıda hanedanlığa tanıklık etmiştir. Alüvyonlu toprağı en yakın yerde bugünkü Kahire yakınlarında geliştirmiştir. Piramit mezarlarıyla tanınmaktadır. Milattan önce 2050-1850 yılları arasındaki Orta Krallık döneminde tapınaklar dolayısıyla rahiplerin ağırlığı gözlemlenmektedir. Milattan önce 1800'lerde Hiksos istilası düşündürücüdür. Hiksosların hiçbir kavim düşüremediği, firavun rejimini devirmeleri, arkalarındaki kültürün ve örgütlenmelerin gücünü göstermektedir. Yaklaşık 150 yıl Mısır'ı yönetmişlerdir. M.Ö. 1600'lerde Yeni Krallık dönemi 1. Seti ile inşa edilmiştir. Tıpkı Asurlar gibi ticaretin geliştiği bir döneme denk gelmektedir. Tıpkı yine Asurların en kuzey Aşağı Mezopotamya orta çıkmaları gibi Yeni Krallık dönemi de en güneyinde Karnak'ta gelişmiştir. Değişik bir mezarlık dönemine geçilmiştir. Raip'ler güçlü olmakla birlikte ikinci plana düşmüşlerdir. İbrani kabilesi bu dönemde Mısır'a gelmiştir. Hiksoslardan sonra 1600'ler uygun tarihtir. 300 yıl kaldıktan sonra tekrar dönüş M.Ö. 1300'lerin sonunda tahmin edilmektedir. Kral Eknaton muhtemelen M.Ö. 1400'ler ilk defa tek tanrılı din ilan etmekle meşhurdur. Hititler ve Mitannilerden birçok prenses saraya gelin olarak getirilmiştir. Çok gelişkin bir mimarı geliştirdiklerini, mezar örnekleri sunmaktadır. Greco-Romen uygarlığını Sümerlerden daha çok etkilemişlerdir. Karmaşık dini yapıları Sümerlerin karışık bir kopyasının niteliğindedir. Isis, Orisis geleneği İnanna, Enki geleneğinin bir türevini çağrıştırmaktadır. Amon, Ra geleneği ise sümer Raip sikurat sistemine yakındır. Şu soru hep sorulacaktır. Sümer ve Mısır'dan hangisi hangisini nasıl etkiledi? Kayık yapmadan, taşlı sütün dikmeden, duvar resimleri çizmede, takvim sanatında, tıpta, astrolojide, mumyalamada Mısır'ın orijinal çıkışları vardır. Girit uygarlığını bu yolla Yunan kültürünü etkiledikleri açıktır. Mısırlıların Fenikelilerle bağları ileri düzeydeydi. Suriye ve bugünkü Filistin üzerinde Mitanneliler ve Hititler çekişmişlerdir. Milattan önce binlerden sonra güneyden de sudan Habeş kökenli kavim saldırıları yoğunlaşmış. Milattan önce 670'lerde Asurların saldırılarıyla ilk defa dış bir gücün egemenliğine bağlanmışlardır. Sırasıyla milattan önce 525'te Perslerin, milattan önce 333'lerde İskenderlerin işgal ve yönetimine geçmişlerdir. Milada doğru Helen kültür kökenli Kleopatra'nın Roma'ya yenilgisiyle 4000 yıllık uygarlığın ilk aşaması sona ermiştir. En az Sümerler kadar tarihte birçok iz bırakan bu uygarlık klasik köleci sistemi en saf haliyle yaşamıştır. Köle efendi birlikteliği hiçbir uygarlıkta bu denli gelişmemiştir. Bu dünyada hiç rahat yüzü görmeyen köleler için öte dünya, dini duygular güçlü bir meşru araç oluşturmuştur. Cennet, cehennem, ahiret paradigmasının icat edildiği güçlü uygarlık alanıdır. Firavunların kardeş evliliği eski klan geleneğinden ve hanedandan bozulmaması ihtiyacından kaynaklanmış olabilir. İbrahim'i dinleri en az Sümer Babil dini inançları kadar etkilemeleri kuvvetle muhtemeldir. Hazreti Musa'nın Mısır kültüründen gelmesi, ataları Hazreti İbrahim'e Babil'in nemrutlarından kaçması, bu iki kültürün güçlü etkisini ve sentesini çağrıştırmaktadır. İbrahim'i dinleri bu iki kültürün etkileri dışında tasarlamak olasılık dahilinde görünmemektedir. Orijinal haliyle Mısır Firavunlar rejimi devlet komünizmine en yakın sistemdir. Urartu uygarlığı da birinci kuşak uygarlıklarındandır. Asurlarla sürekli çekişme içinde olan Narillilerin nehirler halkı, akarsular halkı anlamına gelmektedir. Dicle ve kolonların oluşturduğu bölgedeki otantik Kürtleri ifadelendirse gerek, mücadelesiyle M.Ö. 870'lerde uzun konfederasyon döneminden sonra ilk merkezi krallık sistemine doğru adım attığı varsayılmaktadır. Asurca Yazıt'ta Kral Sarduri, Serdar anlamına gelse gerek, Büyük Tanrı Haldin'in Guda, Kudeya ve Gotlar aynı Tanrı adından gelseler gerek, Semitiklerle Allah neyse, Aryan kültüründe de Guda odur, kendi kendine oluşan anlamına gelmektedir. Halen Kürtçe ve Farsça'da Allah yerine kullanılmaktadır. Büyük desteği ve gözetiminde önüne çıkan herkesi yenmektedir diye övünürken, Merkezi krallığa muhteşem yürüyüşünü müjdelemektedir. Bugünkü Van merkez seçilmiştir. Vanilleli kabilesinden geldiklerinden dolayı Van adı kalmıştır. Diğer at, tuşba, büyük tanrılardan, güneş tanrısı, Teşup'tan türetmedir. Merkezde çok sayıda kale kurmuşlardır. Doğuda İran Zagrosları etiğinden batıya da Fırat kıyılarına, kuzeyde Aras vadilerinden Güneyde Asur bölgelerine bugünkü Suriye'nin kuzeyine kadar güçlü merkezi bir egemeni kurmuşlardır. Eyalet sistemini ilk defa teşkil ettikleri sanılmaktadır. Bu gerçeklik merkezileşmelerinde tarihte bir ilktir. İnanç sistemleri Sümer ve Asurların güçlü etkisi altındadır. Çivi yazısını kullanmışlardır. Asur yöneticilerinden aldıkları Asurcan'ın yanında henüz tam çözülmeyen ama uğrik alıntılarıyla Kafkaslardan gelen göçlerden kabile dil karışımının, bu arada ilk defa Ermenice benzer karışık bir dil sistemlerinin olması doğaldır. Babil'de 72 dil konuşulur deyimi öğreticidir. Ama şu hususu önemli belirtmek gerekir. Saray dilleri her zaman tebaları olan toplulukların dilinden farklıdır. Daha geçen yüzyıllarda birçok Avrupa sarayında yerli halka alakası olmayan saray dilleri konuşulurdu. Örneğin Almanca, Latince, daha çok önceleri gibi. Orta Doğu'da Arapça uzun süre tüm sarayların resmi dili olarak itibar görmüştür. Osmanlıcanın asıl Türkçe ile uzaklığı neredeyse yabancı bir dil kadardır. Bugünkü İngilizce İngilizlerle hiçbir etnik kavmi ulusal bağ olmayan onlarca ülkenin resmi devlet dilidir. Urartu Krallık Merkezi'nde de benzer kurallar geçerli olsa gerekir. Önceden Asurca'nın konuşulması bu gerçeği ele vermektedir. Demir çağının en güçlü uygarlığı sayılmaktadır. Demir-bakır karışımı çok sayıda işlik, kazan, tabak, silah günümüze kadar kalmıştır. Demiri en çok işleyen ilk uygarlıktır. Başkent ve eyalet merkezi kent anlayış gelişmiştir. Yol Ağı kral yolunu haber vermektedir. Halen bu yolun güzergahları seçilmektedir. Kayalara oyulmuş kral mezarları muhteşemdir. Komşu her halktan köle derleyip kale ve şehir inşalarında kullanılmışlardır. Su kanalı sistemleri ve gölet yapmaları ileridirler. Asurlar karşısında ayakta kalan tek güçtürler. Aralarında yaklaşık 300 yıl süren çatışmalar İkisinin de aynı anda ve aynı güçler tarafından sorunlarını M.Ö. 615 getirmiştir. Tarih bir daha aynı coğrafya da benzer bir siyasi oluşma tanıklık etmemiştir. İlk kuşağın son görkemli çıkışını Met-Pers İmparatorluğu oluşturmaktadır. Çıkışı hazırlayan Metlerdir. Met kelimesi daha çok Yunan kültüründen günümüze kalmıştır. Aryenlerin gelişmiş ve güçlü bir kolunu oluşturduklarına dair Tarihçiler hemfikirdir. Başka, hiçbir etnik topluluğun yerleşim alanı kılınamadığından, medler ve medyanın otantik kültüründen bahsetmek yerindedir. Zaten, halen med ve medya tabiri aynı alan için kullanılmaktadır. Zagros silsilesinde kültürleştirdikleri gözlemlenmektedir. Gutiler ve kasetlere kadar dayandırılabilirler. Hurri genel adlandırması için de kaldıkları da kabul gören ortak görüştür. Asurlarla en çok boğuşan ve acı yaşayan aşiret boylardı demek daha mümkündür. Devletleşmeleri bu direnişle yakından bağlantılır. Başarın tılsımını aşiret konfederasyonunda görürler. M.Ö. 715'te ilk defa bir araya gelen kabile boyları gevşek birlik oluştururlar. Asur ve Urartu baskısının, Onları Kafkasya'dan gelen tarihsel bir gelenek olsa gerek, ünlü İskit boylarıyla ittifaka yönettiği ve çelişki yaşadıkları anlaşılmaktadır. Öncülük zaman zaman el değiştirmektedir. Yaklaşık 300 yıl süren bir denişten önce Metler-Urartu saraylarını yaklaşık M.Ö. 615'ler hemen sonra Asur başkentini yakıp yıkarak Mezopotamya'nın bu son güçlü uygarlığında son vermişlerdir. Medlerin Ekbatan adında, bugünkü İran'da Hamedan yakınlarında, ünlü bir başkent kurdukları, yedi renkte yedi surla çevirdikleri söylenmektedir. Batıda sınırlarını kızılıma kadar büyütmüşlerdir. Frikyalılarla komşu olmuşlardır. Egemenlik dönemlerinin kısa sürmesinde, yakın akraba oldukları Pers kabileleriyle ilişkileri neden olmuştur. En büyük çabalarıyla, 300 ile yakın, Sürdürüp inşa ettikleri bir siyasi oluşumu çok kısa süren bir saray oyunuyla Fars-Akamenit hanedanlığına kaptırmışlardır. Kızlarından birinden Türeme Kiroz bir prensli sarayın askeri komutanı Harpak olsa anlaşarak acıklı bir saray darbesiyle son ihtiyar kral Astiyan'ı düşürmüşlerdir. Astiyan bu alçaklık karşılığında şöyle dediğini Herodot tarihinden öğrenmekteyiz. Asliya der ki, Bre alçak. Madem ki beni devirdiniz, niye iktidarı bir Persli piçe verdin? Bari kendin iktidar olaydın. Niye egemenliği Perslere devrettin? Bari metlerde kalsaydı. Eğer gerçekten Herodot uydurup ki güvenmek zorundayız, en çok gezen, bilen ilk tarihçidir. Bu durum. Kürt işbirlikçiliğinin çok alçak bir özelliğinin binlerce yıl önce oluştuğunu göstermektedir. Ben, tarihte ilk bilinen Kürt işbirlikçisinin Uruk Kralı Gılgamış'ın ormanından, o zaman ormanlar ağırlıklı olarak proto-Kürtlerin yerleştiği yerlerde yoğundur, getirip orman alanlarındaki işgalcileri için bir ajan işbirlikçi gibi kullandığı Enkidu olduğu kanısındayım. Yani, İlk destanlara konu olacak kadar eski bir geçmiş vardır. Tabi her zaman olduğu gibi yine bir kadın aracılığıyla. Özgür dağ havasını ve arkadaşlarını bir tapınak rahibesinin aldatıcı tatlılığında ve şehvetinde kurban etmiştir. Bugünlere Kürt Özgürlük Hareketi ve PKK'den çıkan yüzlerce Harpakos'a ne kadar da çok benziyor. Günümüz işbirlikçi Kürt kişiliğinin tarihen oluştuğunu eş para etmez bir aile ve karısı için satmayacağı bir değer olmayacağını bu yüzden gerçek soyluluk politik bilgelik anlamlı zevkli özgür yaşamdan geçer yaşamdan uzak olduğunu ve dolayısıyla çok iğrenç yaşadığını iyi bilmek gerekir Yunanlar klasik Yunanlardan bahsediyoruz modernik ucubelerinden değil özellikle Herodot tarihinin büyük bir kısmını metlere ayırır Tüm Hurri kültüründen gelenleri sanmıyorum. Metler olarak adlandırmaktadır. Metlerin büyüklüğüne saygı duyuyor. Persleri ikinci sırada sayıyor. Alanın kültürel damgasının Metlerin soyundan olduğunu söylerken gerçeği görmüş gibidir. Persler o dönem yeni tarih sahnesine çıkan atsız, kültürü zayıf bir gruptur. Hurri kültürünün görkemliliği Ege kıyılarından Elama, Kafkasya sınırlarından Mısır saraylarına kadar yankı bulmuştur. Herodot bu gerçeği haklı olarak tarihinde açıklamaktadır. Sümer uygarlığında genellikle ilk kuruluş aşamasındaki tüm uygarlıklarda ilk rahiplerin oynadığı yeni zihniyet ve tanrı inşa etme rolleri aynı sahada daha önce kurulan Urartu ve Medpers uygarlığı içinde geçerlidir. Ma adı verilen rahiplerin sembolik bir figür veya ünvan olma ihtimalde bulunan Zerdüştik Önderlik adıyla kurulduklarını, merkezi kutsal kentlerinin bugünkü Bradoxt mıntıkasındaki Muşaşir olduğunu ilk Tanrılar Pentagon'un orada kurulup sonradan Tuşba ve Ekbatan'a, Persepolis'e taşındığını yorumlayabiliriz. Çünkü uzun bir Raipler geleneği olmadan ciddi uygarlık inşaları zordur. Yunan kültüründe filozoflar ve felsefeleri Avrupa uygarlığında da aydınlanma dönemi Aydınları benzer rol oynar. Semitiklerde, şeyhleri ve ibranilerde peygamberleri aynı kategoride görmek öğreticidir. Met çıkışında çok önemli bir roller olan mağara ipleri ve zerdüştü de bu süreçteki rolleriyle iyi tanınmak gerekir. Ateşi, ziratı ve hayvanları kutsal belleyen, bu yönüyle neolitik toplum değerlerini yansıttığı yorumlanan met ve kurucu unsur, Zerdüşt inancı ve ahlakının uygarlığın pisliklerine bulaşmışlığıyla ünlü olduğu kanaatindeyim. Zerdüştlük, Sümer rahiplerinin maskeli tanrılar icatından farklıdır. Hatta zıttıdır. İyilik kötülük, aydınlık karanlık çekişmesiyle dolu bir evren, diyalektik anlayışa sahiptir. Uygarlığa tümüyle batmamış özgür dağ havasından Yunan kültüründe tanrı Dionysos kültürü beslenen Zerdüşt rahiplerinde Özgür ahlak temel, düsturdur. Tanrı imalatçılığından çok, ziraat ve hayvanların kutsallığından, özgür insan karakterinden bahseder. Asur yenilgisinde ve Med-Pers yükselişinde bu ahlakın belirleyici bir yeri vardır. Özgür yaşam tutkuları olmasaydı, diğer halklar gibi kolay esir düşerlerdi. Diğer halklar derken, uygar toplumun etkisinden çok kalmış olanlardan bahsediyorum. Kiros'un ölümünden milattan önce 559 ila 529 dönemi Medridlerin bir darbesiyle milattan önce 528'de egemenliği tekrar ele geçiren Met kökenli bir grup kolay tasfiye edilerek ünlü Darius dönemi başlar. Milattan önce 586 521. Kısa bir süre içinde Babil, Mısır ve Ege kıyılarındaki İyon şehirleri düştükten sonra Ege kıyılarından doğuda Pencav, Beşsu kıyılarına kadar tarihin en geniş imparatorluğu kurulur. Çin dışında tüm uygar dünya hükümleri altında sayılır. Şüphesiz Sümer, Asur, Babil, Urartu kültüründen yani uygarlık kültüründen çok şey almıştır. Ayrıca Aryan kültürün özgür damarından da beslenmiştir. Yunan kültürüyle kuzeyden gelen ünlü İskitler ve daha doğuda Proto-Türklerden de etkilenme, ve ilişkilenmeler başlamıştır. Böylesi çok sayıda kültürü bünyesine sentezlemesiyle tarihe özgün bir örnek sunmuştur. Met, Pers, gerçekten Metler hem ikinci sırada hem de orduda hep temel güçlerden oluşmuşlardır. En yakın akrabalık bağı bunda etkindir. İmparatorluğu birinci kuşağın son ve genişleyen temsilcisidir. Birinci kuşak uygarlık kültürüyle var olabilecek azami sınırlara ve uygarlık aşamasına erişmiştir. Merkezin ihtişamı, Persepolis'in kalıntıları halen çok görkemlidir. Eyalet merkezlerinin gücü bir nevi ön Roma imparatorluğu gibidir. Greco-Romen dünyayı hazırlayan en güçlü etkendir. Hem siyasi sistemle, tarihte Urartu'dan son ilk defa eyalet sistemi, hem de muazzam posta ve ulaşım yollarıyla, Tarihte ilk bilinen en uzun yol Ege kıyılarından Sart'tan başlayan Persepolis'te biten kral yolu ünlüdür. Özel muhafız birliği ölümsüzler alayı ünlüdür. Yüzbinleri bulan ordu gücüne ulaşabilmektedir. Mimaride gelişme sağlanmıştır. Dini inanış ve ritüellerde farklılık oluşmuştur. Asiller diniyle halk dini mitraizm arasında ayrım gelişmiştir. Kabile geleneğinden çok gelişkin bir aristokrasiye çıkış sağlanmıştır. Uygarlık alanlarını kendilerinden öncekilerin toplamından fazla geliştirmişlerdir. İlk defa sayısız kabile, aşiret, din, mezhep, dil ve kültürü bir poduda birleştirme hünerini göstermişlerdir. Doğunun son görkemli ve göz kamaştırıcı ilk çağ uygarlığıdır yeni gelişen klasik Yunan uygarlığına göre her bakımdan kıyas kabul etmez bir üstünlüğe sahiptir. Aristo'nun öğrencisi İskender, aslında derin bir doğu kültür kompleksi altında kıvranan, buranın muhteşemliğine sahip olmak için kıvranıp duran çevre ülkenin yeni yetme barbar istilacı konumundadır. Tıpkı Gotlar karşısında Roma İmparatorluğu neyse, Makedon ve Yunan işsizleri, kabile reisleri ve küçük kralcıkları için Pers İmparatorluğu da aynı anlama sahiptir. Büyüklük, zenginlik ve ihtişamı açısından kesinlikle Roma'dan aşağı değildir. İskender istisnasına bu açıdan bakarsak, tarihi daha doğru ve anlamlı yorumlayabiliriz. Uygar toplumun birinci dönem yayılma ve aşama yapma sorunlarına birkaç ekle son verin. Bu sorunlardan biri, İbrani kabilelesinin Uygar toplumun gelişmesinde nasıl bir yere oturtulacağına ilişkindir. İlk söylenmesi gereken İbranilerin Aryan dil ve kültürle Semitik dil ve kültür yine Sümer kökenli uygarlıkla Mısır kökenli uygarlık arasında önce 1700'lerden itibaren günümüze kadar Mekik dokuyan bir özelliklerinin bulunduğudur. Kutsal kitaplarda Seruç, Urfa ve Aran adları bizzat geçmektedir. Buralarda İbrahim'in ata yerleri olarak işlenmektedir. Oradan Mısır'a kadar Büyük ihtimalle sürüler peşinde giden, biraz da ticaretle uğraşan bir kabile görünümleri vardır. Dini inançları Yahveh ile Ellallah arasında gidip gelmektedir. Uygar toplum içinde erimeye karşı direniyorlar. Kendilerine özgü tanrı inancı bu direnişle bağlantılıdır. Kabile tanrıçılığını en çok geliştirme ayrıcalığına sahiptirler. İbrahim ile Nemrut'a Babil kralları karşı çıkıp başlayıp, Musa ile Firavun'a Mısır kralları karşı çıkışla sürdürülen yaşamlarında Filistin'deki birçok kabile ve tabi tanrılarıyla çelişmeler sürecektir. Kutsal kitapta ilginç öyküler vardır. Uzun süre Musa ailesinden kardeş Harun kökenli Raiplerin önderlerinde Sümerlere benzetersek ilk rahip kralcılıklar uzun süre özgünlüklerini sürdürüyorlar. Musa ile başlayıp M.Ö. 1300 sonlarından Namlı Samuel adlı rahiple biten ilk rahipler döneminden sonra politik askeri yöne güçlü krallıklar dönemi M.Ö. 1020'den itibaren Saul, Davut, Süleyman ve devamları başlıyor. Başlangıçtaki güçlü krallar yerine zayıfları geliyor. Küçük bir krallık geliştiriyorlar. Kral ve rahipler arasında hep çelişkiler vardır. Sürekli dış güçlere bağlı ikili üç partiler halinde yaşıyorlar. Direnişçi ve işbirlikçi kesimleri M.Ö. 720'lerde Asura direnmekle birlikte kaybediyorlar. önce 540'da Babil'e sürgünleri başlıyor. Perslerin Babil egemenine son vermelere kurtuluyorlar. Bu biraz da Sovyet ordusunun Berlin'e girmesiyle sağ kalan Yahudilerin kurtululmasına benziyor. Benzer birçok hikayeleri vardır. Pers-Grek çekişmesinde yine iki işbirlikçi parti doğuyor. Sadukiler ve Ferisiler. Sonra Roma edileniş birinci ve ikinci sürgünler milattan önce ve milattan sonra 70'ler gelişiyor önce Mısır ve Anadolu'ya sırayla tüm uygarlık alanlarına dağılıyorlar Pers Grek ve sırada Roma vardır direnşi İsa çıkıyor çarmağa giriliyor Roma proleterleri için bir efsane başlangıcı olarak İbrahimi kökenli ikinci bir dinin başlangıcı oluyor Grukür-Romen ve Avrupa Uygarlığıyla küçük İbrani kabilesinin belalı serüvenleri devam edecektir. Önderlerinin önemli bir kısmına efendi, Tanrı elçisi anlamında Rabbi ve Nebi diyorlar. Böylece uzun bir peygamber silsilesi başlatılıyor. İsa ve Muhammed son peygamber oluyor. Ama Museviler bunları tanımıyor. Dini çelişkiler siyasi çatışmalarla sürük gidiyor. Yazarlar dönemi daha çok Roma egemenliğinden sonra başlıyor. Günümüze kadar en az peygamber kuşağı kadar güçlü bir yazar aydın kuşağa gelenek devam ediyor. Önceki küçük ticari adım giderek kapitalizmin doğuşunda ve günümüzün finans-kapital egemenliğinde başat rol oynuyor. Sayıları azdır. Fakat imparatorluklar kadar dünya uygarlık tarihinde etkinlikleri vardır. En az bir uygarlık kadar Özenli araştırması gereken bir kondur İbrani kabilesi. Bilim, yasa ve para konusunun imparatoru gibilerler. Aynı rol tarihinde olduğu kadar günümüze de bütün ilginç yönleriyle devam ediyor. Benim şahsi hükümde bu kabilenin küçük bir iz düşümüne benzedi. Urfa'nın ser ucundan tıpkı İbrahim gibi çıkış yaptım. Fakat dirinişçiliğimiz İsa gibi sistem işbirlikçi kralların İsa'da, Kral, Yehuda, benim için Mozat, ABD işbirliği, yardımıyla değişik bir çarmıkta devam ediyor. Diğer bir sorun, kuzeyden gelen İskit akınlarıdır. önce 800'lerde kimlik bulan bu akınlar, Kafkas kökenli kabilelerle dayanıyor. Avrupa içlerinden Asya içlerine, Güney Rusya steplerinden Mezopotamya'ya kadar her tarafa yayılan bu kabileler, kültürden ziyade fiziki güçlerine dayandıkları için, fazla iz bırakmıyorlar. Fakat birçok imparatorluğun kuruluş ve yıkılışında İbrani kabilesi gibi rolleri vardır. Maiyet askerleri ve saray kadınları olarak çok hizmet verdikleri anlaşılıyor. Bu rol son Osmanlı İmparatorluğu'na hatta Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar devam ediyor. İbraniler kadar kendilerini koruyamadıkları anlaşılıyor. Bir soy rengi olarak kültürlere çeşni katıyorlar. Güzellikleri söz konusu olabilir. Yiğitçe duruşları da olabilir. Birinci kuşak uygarlık toplumunda iyi araştırması gereken bir konudur İskitler ve benzerleri. Tarihsel sistem oluşumlarında merkez-çevre kavramı araştırmalarda bir varsayım olarak kullanılabilir. Uygarlık merkezleri söz konusu olduğunda çevrede neler oluyor sorusu önem taşır. Tarihte ilk defa Sümer, Mısır ve Çin uygarlık merkezleri oluştuğunda, Sümer ve Mısırlar için çevre güçleri Semitik kabiller olan Aramitler ve Apurulardır. Çinler için Proto, Türk Hunlardı. Romalılar için Gotlardı. Daha çok üst barbarlık aşamasında olan bu boyların kabile şefleri uygarlık silahlarını kullanmayı öğrenip elde edince, bir nevi gerilla savaşı gibi sürekli saldırı ve savunma konumlarını yaşarlar. Kaderleri ya hakim uygarlık merkezi içinde erimek ya da benzer uygarlık merkezlerini çevrede de aynı yapıda kurmaktır. Örneğin Amorit Akatlılar saldıra saldıra sonunda ayrı bir hanedan olarak devletleştiler. İbraniler de Mısır'da öğrendikleri temelde kendi bağımsız krallıklarını kurdular. Bunlar tarihin tanıdığı en güçlü çevre hareketi olup hem Çin'de hem Avrupa'da hatta İran'da erimekten kurtulamadılar. Kabile şefleri genellikle uygarlık merkez kültürlerinde yönetici şefler olarak kalıp erirken, yoksul kabile boyları uzun süre marjinal kalarak yaşadılar veya benzer pozisyonları yeni şeflerle tekrar denediler. Gotlar sürekli Roma'ya saldırarak Alman prensliklerinin temellerini attılar. Bazen de Roma tacını giydiler. Tarih Osmanlıların ilk hanedan kurucuları içinde yer alan Moğol ve Oğuz kabile şeflerinin Bizans uygarlığı açısından tam bir çevre gücü olduklarını yüzlerce yıl süren merkez-çevre mücadelesinden sonra ile geçirerek çevre olmaktan çıkıp bizzat merkez haline geldiklerini gösteren anlamlı bir örnektir. İskitler'de özellikle birinci kuşak uygarlık merkezleri için kuzeyden gelen genel olarak kuzeyin ve özel olarak Kafkasların ağırlıklı rol oynadığı bir çevre gücüydü. Uygarlıkları tanıyıp onların silahları ile silahlanınca müthiş bir saldırı gücü oldular. Milattan önce 800 ila 500 aralarında çok aktif oldukları sanılmaktadır. Paralı asker ve saray hizmetlisi olarak çok rol oynamalarına rağmen kendi adlarına önemli uygarlık merkezleri kuramayıp büyük çoğunlukla erimekten kurtulamadılar.